Express. Express Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Günaydın Tuğba, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın özdeş. Günaydın. Konularımız neler? E, alaka... neler? Neler? Ne e, bugün Eurotopics bültenlerinden seçtiğim haber yorumlarda e, Polonya'dan Macaristan'dan bahsedeceğim. Ama önce Fransa'dan iki haber vereceğim. E, Fransa'da geçtiğimiz hafta küresel iklim değişikliği açısından, buna yönelik tedbirler açısından e, önemli bir e, karar aldı parlamento. E, buna göre e, Fransa'da kısa mesafe uçuşlar e, yasaklandı. Yani ülke içinde bir yerden bir yere eğer trenle iki buçuk saatte ya da daha az bir sürede gitme imkanınız varsa... O hat, o hatta, o iki yer arasında uçuş düzenlenemeyecek. E, bu bizim e, burada daha önce. <gülüyor> e pardon? E bu, bunu, bunu bugüne kadar evet. Çok e, makul şaşırtıcı. Çok makul diyor özdeşti haklı olarak. <gülüyor> Ama Kesinlikle. yani bugüne kadar niye akla gelmemiş? Evet, evet ama bir yandan da hani bunları görünce işte saatler falan iki buçuk saat hani bizim ülkemizde bunlar hala hiçbir şekilde akla da gelmiyor, gündeme de gelmiyor. Biz ülkemizde her yere bir saati uçakla gitmenin işte bunun konforunu yaşadığımızı düşünüyoruz, bunun güzel bir şey olduğunu düşünüyoruz. Henüz buralarda akla gelmiyor bunlar. E bu Fransa'da daha önce konuşmuştuk e, iklim için yurttaş meclisi e, kurulmuştu e, hatırlarsınız tamamen e, şey usulü e, şans usulü telefon rehberinden seçilen yüz kişi e, iklim değişikliği konusunda uzmanlarla görüşmüş ve işte ne yapılması gerektiği konusunda öneriler sunmuştu. Bu onların önerilerine dayanılarak yapılan e, bir düzenleme. Dolayısıyla da hani son derece e, geniş bir şekilde kabul gören e, bir düzenleme. Ya bir yandan havayolu şirketleri ya pandemi zaten vurmuşken bir de siz vurmayın bunun zamanı değil diyor. Ya da işte sosyist bir milletvekili bunun iş kaybına, işçilerin işten çıkartılmasına yol açacağını söylüyor. Ama genel olarak son derece kabul gören bir düzenleme ve Avrupa'da da genel olarak yakından takip ediliyor ve diğer Avrupa ülkelerinin de bundan buna örnek alabileceği görülüyor. Örneğin Guardian'dan bir çevre aktivisti yazıyor. Diyor ki küçük ülkelerde çok uzak yerlere yapılacak uçuşların dışında iç hatlar çoğunlukla gereksiz Trenle yaklaşık 2 saat süren Londra-Manchester hattında pandemiden önce yılda yarım milyon uçuş yapılıyordu ve bu uçuşlar gereksiz. Uçuşlarda en fazla kirlilik kalkış ve inişte oluştuğu için iç hatlarda yolcu ve kilometre başına düşen emisyon, Uzun uçuşlardan yüzde yetmiş daha fazla yani kısa hat olunca yüzde yetmiş daha fazla oluyor kalkış ve inişten dolayı. Ayrıca tren yolculuğuna kıyas sayısı altı kat daha fazla. Dolayısıyla bu iç hatlarda kısa uçuşları yasaklamak çok önemli deniyor. Ama bir yandan şöyle de bir şey var. Bu iklim için Yurttaş Meclisinin de önerisi, genel olarak uzmanların da önerisi, bu tren e, yolculuğu yolculuğu iki buçuk saat olduğunda e, yapılmayacak ya, asıl sürenin dört saat olması gerektiği söyleniyor. Hani daha çok uçuş zaten orada yapılıyor. Asıl oradaki uçuşları iptal edersek daha ciddi bir sonuç alabiliriz e, yönünde. Hani bunun genişletilmesi gerektiği ve yeterli olmadığı yönünde eleştiriler var. Bu arada ufak bir şey. Avusturya'da kısa hat uçuşlarını 3 saatten düşük olan alternatifi 3 saatten düşükse o da yasaklamış geçtiğimiz yaz ve 350 kilometreden kısa uçuşlar içinde 30 euro ek vergi ödüyor yolcular. Böyle şeyler var. Almanya'da bu kısa hat uçuşları e, bazen şey için yapılıyor. Uzun hat yani yurt dışına yapacağınız hatta bağlanmak için aktarma uçuşu olarak yapılıyor. Bunları engellemek için Lufthansa ile Alman demir yollarının işbirliği var. Bu aktarma uçuşlarını devre dışı bırakmak onun yerine e, demir yolu e, uçuşu yapmak. E, e, konusunda e, bi, son bir şey daha ekleyeyim e, Fransa'dan Lezoku'da yazan bir yorumcu e, bu hava yolu uçuşları ile ilgili daha e, köklü bir tedbir almak gerektiğini söylüyor o da şöyle 2030'a kadar kısa mesafe uçuşlarda sıfır emisyonlu yakıtlar zorunlu hale getirilmeli daha sonra bu orta mesafe uçuşlara yansıtılmalı Kısa mesafe uçuş yasağı kısa dönemde büyük bir dönüşüm getirmeyecek. Fosil yakıtla çalışan uçakların yasaklanması asıl ciddi bir ilerleme olur diyor. Ben de buna bir ufak ilavede bulunayım. Izninle yani Peter Newell diye bir araştırmacı yazmıştı Guardian gazetesinde. Çok önemli bir yani bilinenleri tekrarlıyor ama önemli bir noktaya işaret ediyor. Bütün dünya çapında yalnız İngiltere değil... İngiltere başta geliyor ama yani Britanya. E, ...nüfusu yüzde 1'i o kadar sadece e, bütün karbondioksit emisyonlarının sera gazı emisyonlarının bu ticari uçuşlardan gelen %50'sinden sorumlu. sorumlu. Yani e, muazzam bir eşitsizlik var. Ve eğer bir buçuk derecenin ya da iki derecenin altında tutmaya çalışıyorlar işte yeryüzü gününü de kutluyoruz. Bu Britanya mesela bu kirletici elitin özellikle uçuşlardan kirletici elitin şeyiyle baş etmezse bunu bastırmazsa hiçbir şekilde emisyonlarını tutturamaz ve Glasgow'daki Zirvede de öncülük edemez anlamına gelen ilginç bir yazısı vardı. 19 Nisan'da çıktı Guardian'da. Evet, e, bu söylediğiniz benim aklıma e, şey getiriyor. <gülüyor> Sevgilisi için e, jet bulamayınca bir uçaktaki tüm koltukları satın alıp e, tüm uçuşu kapatan e, zenginleri getiriyor. Evet, yani Aynı, böyle aynen, bir... Evet, evet birlik bir kesimin böyle lüksü için çevreye yarattığı zarar. Buradan Fransa'da başka bir olaya geçelim. Fransa'da su üreticisi, şişe su satan Evian bir tweet attı geçtiğimiz hafta. Bu tweet de hani klasik pazarlama şeylerinden tweetlerinden birisiydi. Bugün bir, mit, bir litre Evian içenler retweetlesin diye bir tweet. Ama bu tweet ciddi bir olay yarattı. Neden? Çünkü o gün Ramazan'ın ilk günüydü. 13 Nisan'dı. Ve bazı kullanıcılar bu mesajdan rahatsız oldu. Bu mesajın, bu şirketin istemofobik olduğunu, ırkçılık yaptığını söylediler. Sonra bunun üzerinden tartışmalar büyüdü. Gerçekten İslamofobik olanlar konuşmaya başladı. İslam karşı sesler yükseldi. Ve e, tüm bu tartışmaların sonunda Elyan şirketi kendini özür dilemek zorunda hissetti. Dedi ki provokasyon yapmak gibi bir amacımız yoktu. Bu tweet biraz hoyratça oldu diyerek e, geri adım attı. Özür diledi. Evet. Evliya'nın bu özürü e, bu kez e, yorumcular ve farklı çevreler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. E, gençlikten sorumlu bakan özür dilenmesini utanç olarak e, niteledi. E, neden utanç diyorlar? E, çünkü bunun e, işte İslam'ın... E, ...baskıcı İslam'ın boyunduruluğuna işte boyun eğmek olarak niteliyorlar. Örneğin Lofigaro'da bir sosyolog yazmış. Bu Evian şirketi kölece bir refleksle neyin kabul edilir olup neyin kabul edilmez olduğunu kendine belirlemiş bir güce... ...kendine bu yetkiyi vermiş bir güce boyun eğmeye hazır olduğunu gösterdi diyor. Fransız kültürünün bundan sonra Müslüman kültür tabir edilen yapıya teslim olması anlamını taşıyan bu olay diye niteliyorlar bu olayı. Böyle bir e, kaşık suda kopan e, ilginç semboller üzerinden bir e, tartışma var Fransa'da da. Evet çok bu da çok önemli bir konu çünkü sudan şimdi suyu başlıca... Borsa maddelerinden biri haline getirme yolunda çabalar da olduğu düşünecek olursa daha da büyüyecektir bu işler. Evet, evet. E, Suyu herkes kendine göre yaklaşıyor. Kimisi borsa açısından, kimisi dünya açısından, kimisi Ramazan açısından. E, buradan Macaristan'a geçelim. Macaristan'da e, Çin'in Fudan Üniversitesi Budapeş'tede de bir üniversite kampüsü açmak konusunda Macar yetkililerle anlaştı. bu 2024 yılında Budapeşte'de 5000 öğrencilik büyük bir kampüs kurulacak Macaristan ve Avrupa şartlarına göre burada 500 öğretim üyesi olacak bu karar hem Macaristan'da hem Avrupa'da hararetle tartışılıyor. Siz de demin döviz rezervlerinden bahsederken işte Türkiye-Çin ilişkilerinden bahsettiniz. Çin'in burada da bir yüksek öğretim kurumu aracılığıyla Güney Avrupa'da etkisini arttırdığı şeklinde yorumlanıyor bu olay. Ve ayrıca hani AB'nin parçası olan bir ülke Macaristan. Çin'le ilişkilerini derinleştiriyor ve AB ilkelerine aykırı bir anlayışa e, topraklarını açmış oluyor. Yüksek öğretim sistemini açmış oluyor e, bu kararla şeklinde değerlendiriliyor. E, bir yandan Sudan e, dünyadaki ilk 40 üniversiteler arasında yer alıyor, en iyi üniversiteler arasında e, ancak öte yandan 2019 yılında düşün, düşünce özgürlüğüne bağlılık ilkesini geri çekmiş, bunun yerine Çin Komünist Parti liderliğine bağlılık ve ba, ba, bağlılık kalacağını söylemiş ve partinin eğitim politikasını tamamen uygulayacağını deklare etmiş. Üniversitesindeki hocaların önemli bölümü de Komünist Parti üyesi. Evet, tüm bunlar dile getiriliyor bu tartışma bağlamında. Avusturya'dan Der Standard gazetesinden bir yorum aktarayım. Fudan Üniversitesi Macaristan'da elbette eski tarz ideolojik bir indoktrinasyon amaçlamıyordur. Ancak Çin'in Avrupa'nın kalbinde azımsanmayacak bir ağırlığa sahip bir yüksek öğretim kurumu inşa etmeye çalıştığı aşikar, Açık olan bir başka konuysa, böyle bir üniversitede Uygurlara zulüm ya da Hong Kong'daki demokratlar gibi konular dışında gibi konuların insan hakları e, konularının bir tabu olacağı. Macaristan e, böyle bir üniversite için e, Çinle anlaşmış durumda. Şeyde hatırlayalım, Macaristan'da son derece prestijli bir üniversite vardı, Orta Avrupa e, Üniversitesi sorusun sahibi oldu. bu üniversitenin de 2019'da ülkeden ayrılmasına ayrılmaya zorlamıştı. Ahim'de de daha sonra bu konuda Macar hükümetini suçlu bulmuştu ve mahkum etmişti. Yüksek öğretimde bu e bu bir... Evet. Pardon. Evet. E bu yani ilginç bir tartışmaymış öğretim... bir yandan. Evet, aynı anda ben konuşuyoruz dinliyorum sürekli özel. galiba <gülüyor> Tamam sen devam et ben sonra söyle. Sadece şunu söyleyeceğim. Hani yüksek öğretimde bu mücadelenin alanlarından birisi olması enteresan. Evet ben sadece şunu söyleyecektim. Bir yandan... Avrupa Birliği neden sadece üniversite üzerinden karşı çıkıyor? Biraz bu konuda anlamlandırmak zorlanıyorum. Çünkü Avrupa'da Çin'in çok ciddi yatırımları var. Yabancı sat şirketlerin Çin'de büyük yatırımları var. Ve bu şirketlerin sahipleri de genelde Çin komünist ve Zaten başka parti yok. Yani e, Dolayısıyla bu tek başına bir sorun olarak yani her türlü yatırımın ticari ilişkinin önü açıkken üniversiteye karşı çıkmaları biraz ilginç geliyor. Hatta Başka ülkelerinde oldukça e, demokrasiyle sorunu olan mesela Suudi Arabistan vesaire gibi ülkelerinde fosil yakıt şirketler üzerinden Avrupa'daki çeşitli üniversitelere örneğin sponsorluk yaptıkları daha geçen Oxford'un e, fosil yakıt evet, şirketlerinden. Bu önemli bir haber benim de aklıma gelmişti Oxford evet. Üniversitesi'ne muazzam miktarda petrolcülerden destek alınmış. Bunlara karşı çıkılmıyorken şimdi Çin'in etkisini artıracağını bir üniversite açarak söylemek biraz ilginç geldiğini itiraf etmeliyim. Ama bir yandan şunu da merak ettim. Çin gerçekten Türkiye ile çok yakın ilişkiler sahip. Acaba yakında Türkiye'ye de, de ya da belki de arıyor mudur şimdiden bilmiyorum ama böyle bir şey yapabilirim diye düşünmedim değil. Buna karşı evet. ee, şu, şu geliyor benim aklıma. Yani ticari, ticaret ticaret zaten bunu biliyoruz ama yüksek öğretimde farklı bir paradigmanın gelmesi, farklı bir zihniyetin anlayışın gelmesi, yüksek öğretim sisteminin dönüşüyor olması hani ifade özgürlüğü yani düşünce özgürlüğünü işte deklarasyondan çıkartmış bir üniversiteden bahsediyoruz. Yani elbette ki tek bir üniversiteyle işte etkisini artıracak değil. Elbette Avrupa'nın hani içinde Başka konularda işbirliği yapıyor olması, farklı alanlardaki şeyleri göz ardı etmemek gerekiyor. Ama yüksek öğretiminin sisteminin de dönüşü olması, bunun da bir mücadele alanı olması bence önemli bir mesele. Evet, yani Oxford Üniversitesi 11 milyon sterlin fosil yakıt şirketlerinden almış petrokimya, petrol, gaz ve petrokimya şirketinden bu 2015'ten bu yana altı yani yıl, 5 yıl içinde 11 milyon sterlin işte 15 milyon dolar plan eder herhalde. Evet, son olarak kısacık Polonya'dan bir haber aktarayım. Polonya'da Katolik Kilisesi, AstraZeneca ve Janssen Janssen ait aşılar konusunda ciddi etik itirazları olduğunu açıkladı. Bu etik itirazların sebebi bu aşıların üretim ve test süreçlerinde fetüs hücrelerinin e, kullanılmış olması, yani kürtajla da alınmış olabilecek e, fetüs hücrelerinin kullanılmış e, olması. E, şey dediler. Ama başka aşı bulunamıyorsa bunun kullanılabileceğini, boşluklarında bu kullanılabileceğini, ama kullanırken Kürtaj yanlısı gibi görünmemek için itirazlarını açık olarak belirtmeleri gerektiğini söyledi kilise. E, hükümet e, Katolik Kilisesiyle ile yani e, Polonya'nın e, muhafazakar hükümeti Katolik Kilisesiyle e, son derece yakın. Genellikle iyi geçiniyor ve onun önerileri paralelinde de e, bir takım politikalar geliştirebiliyor ama bu açıklama sonrasında hayal kırıklığına uğradığını açıkladı bir bakan. E, ülke basınında genel olarak hani bu tavra karşı çıkılıyor. Ki, e, hem muhafazakar basın hem daha liberal basın. Çünkü papa aşıların kullanılabileceğini burada etik bir sorun olmadığını söylemişti diyorlar. E, bir gazetede politika daha e, liberal bir gazete. Şöyle diyor üstelik doğmamış çok Çocuklar için duyulan kaygının da bir ifadesidir bu aşıyı kullanmak. Çünkü Covid hamile kadınlar için de tehlikeli olabilir. Yani eğer hamile kadınları ve doğmamış çocukları korumak istiyorsak bu aşıyı yaptırmamız lazım. Yani şeklinde bir argüman getirmiş bir e, yorumcu da. Böyle. Evet çok... Ne diyeceğimi gene bilemiyorum. Genellikle Polonya üzerinden gelen haberler geldiğinde insanın nefesi biraz tutulur gibi oluyor doğrusu. Her iki açıdan da yani fetüs hücrelerinin kullanılması da ayrı. Bir de aşıların bu sebeple dini gerekçelerle reddedilmesi de ayrı bir konu. İkisi birden harika bir dünya yani. Gezegenimizden insan manzaraları. Peki evet. o gerçek miymiş? Ee, FETÖ evet. Evet. Ya, ee, Amerika'daki gerçeği, e, ha, ha. Amerika'daki e, yani belli noktalarda, belli aşamalarda, belki testlerde e, böyle bir şey söz konusu. Amerika'da da bu gündeme gelmiş e, ama daha büyük e, otoriteler bunu kullanın, dini otoriteler bunu kullanabileceğini söylüyor. Böyle. E, bu haftalık bu kadar. E, şey diyeyim ben de o, o halde Polonya'dan, Macaristan'dan, İngiltere'den ve Avrupa'nın diğer ülkelerinden e, her gün 500 gazeteyi tarayarak haberleri ve yorumları derliyoruz Eurotopics olarak. E, bizi Eurotopics Türkiye'den internet sitesinden ve Eurotopics alt çizgi tr Twitter hesabımızdan takip edebilirsiniz. Diyorum ve bu hafta bu kadar. Hoşça kalın. Gelecek hafta görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.